Muhasebe ve Murakabe Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim allah Allahü Teala Enbiya Suresi 47. Ayetinde Mealen şöyle buyuruyor Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir, tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da, biz kâfiyiz. Bu ayetten şu netice çıkar ki, herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Allahü Teala, Haşr Suresi 18. ayetindeyse şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Akıllı şu kimsedir ki gününü dörde ayırır. Birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allahü u münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, geçimi için çalışır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, hesabınız görünmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala Ali İmran suresi 200. ayetinde buyuruyor ki: Ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Bunun içindeki basiret sahipleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir. Ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılır. Hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefislerine sırayla şu altı işleri yaparlar. 1- Şartname yapmak 2- onu murakabe etmek 3. Hesaplaşmak 4. Cezalandırmak 5. Onunla uğraşmak 6. Onu azarlamak 1. Şartname yapmak Ticaret ortağı, insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet edince düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattır. Ahiret alışverişi ise sonsuzdur. Devamlı kalmayan şeyler akıllılara göre kıymetsizdir. Hatta bazıları geçici olan hayır sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir dedi. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibi olup bunlardan bir hazine yapabilir. Asıl bunu hesap etmek ve bunda aldanmamak icap eder. Akıllı olan bir kimse her gün sabah namazından sonra bir müddet hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsin'e demelidir. Benim sermayem yalnız ömrümdür. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki geçen her nefes hiçbir şeyle ele geçmez. Benim nefeslerim Allahü Teala'nın ilminde sayılıdır. Elbette artmazlar. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır. Ahiret uzun ise de orada ticaret ve kar yoktur. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince işini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim. Çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan, ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Yarın kıyamet günü, 24 saatten ibaret olan her gün için kulun önüne 24 hazine konur. Birini açarlar. Sevaptan nurla dolu görünür. Bu, o saatte yaptığı sevaptır. Bunun sebebiyle öyle neşelenir, Sevinir ve kalbi rahat bulur ki, bu sevinmeyi cehennemdekilere taksim etselerdi, cehennemde olduklarını anlamazlardı. Bu sevinmenin sebebi, bu nurların Allahü Teala'nın indinde kendisini kabule vesile olacaklarındandır. Diğer bir hazine açarlar. Siyah, karanlık ve bulanık olup, içinden gayet pis koku çıkar. Herkes burnunu tıkar. Bu da günah işlediği saattir. Kalbine o kadar korku, utanma ve sıkıntı gelir ki, cennettekilere taksim olunsa, cennet kendilerine sıkıcı olur. Diğer bir hazine açarlar. İçerisi boş olur. Ne zulmet ne nur bulunur. Bu da boşa geçirdiği saattir. Kalbinde o kadar hasret ve eksiklik duyar ki, büyük bir memleketi ve hazineyi elde edebilecek bir kimsenin boş oturup bunu elden kaçırması gibi olur. Bütün ömrünü saat saat kendisine gösterirler. Sonra der ki, ey nefsin, bunun gibi 24 hazineyi gözünün önüne koydular. Sakın hiç boş vakit geçirme. Sonra ayrılığına dayanamazsın. Büyükler demişlerdir ki Kendini düşman yerine koy. Sevabın yoktur. İyi amel yapanların derecesini kaçırmışsın. Aldanmışsın farzet. O halde bütün azalarını Allahü Teala'ya ısmarlamışsın ve dilini, gözünü ve yedi azanı korumalısın. Cehennemin yedi kapısı vardır demişlerdir. Bu kapılar senin yedi uzvundur. Çünkü onların her biri Cehenneme gidebilir. Böylece bu azaların günahlarını hatırlayıp, nefsini korkutmalıdır. Bugün yapabileceği ibadeti ona hatırlatmalı, teşvik etmeli, dörtmeli, azmettirmelidir. Eğer dediğimi yapmazsan seni cezalandırırım, deyip korkutmalıdır. Nefis, asi, serkeş ve emirleri yapmak istemez ise de, nasihat kabul eder, ve riyazet yapmak ona tesir eder. İşte bu amelden önce olan muhasebedir. Nitekim Allahü Teala Bakara Suresi 235. ayetinin sonunda bilin ki Allah gerçekten gönlünüzde ne varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir buyurdu. Yine bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yapacağın her işi önce düşün doğru ise yap değilse yapma. İşte her gün sabahleyin nefisle böyle şartlaşmalıdır. Hatta doğru yolda olan bir kimse bile yeni işlerle karşılaşacağından yine böyle yapmalıdır. 2. Murakabe etmek Murakabe, nefsi kontrol etmek, ondan gafil olmamaktır. Sermayeyi arkadaşına verip onunla şartlaşma yapıldıktan sonra onu bırakmamak Yaptıklarını gözetlemek lazımdır. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekmektedir. Ondan gafil olursan kendi şehvetleri ve tembelliği istemesi olan eski haline döner. Murakabenin esası her yaptığımızı, her düşündüğümüzü Allahü Teala'nın bildiğini unutmamamızdır. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Zaten buna inanmayan kâfirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük edepsizliktir. Allahü Teala Alak Suresi 14. ayetinde "Bilmiyor mu ki Allah onun bütün hallerini görüyor." buyurdu. Bir Habeşi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu? diye sordu. Resulullah evet buyurunca Habeşi bu defa günah işlerken o görüyor muydu? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca Habeşi bir ah çekti. Ve yıkılıp can verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız, o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan, onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Nitekim Allahü Teala Nisa suresi birinci ayeti kelimesi sonunda şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor. Burada üstünlük daima onu müşahede eylemekte ve görmektedir. Büyüklerden biri bir müridini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine birer kuş verip bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O müridse kesmeden getirdi. Ona, niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin dedi. Mürid, kimsenin göremediği bir yer bulamadım. O her yeri görüyor dedi. İşte o zaman diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Bakanı'nın zevcesi olan Zeliha, Yusuf aleyhisselamı çağırınca önce kalkıp Büyük bir sandıkla bir heykelin yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam ona, bunun için örttün, dedi. Zeliha, ondan utandığım için, dedi. Yusuf aleyhisselam, sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım, buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'ye Kuddisesirruh sordu. Sokakta kadınlara kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım? Cüneyd-i Bağdadi, allah Teala'nın seni, senin o kadını kızı görmenden daha çok gördüğünü düşün buyurdu. Hadis-i şerifte Allahü Teala Adn ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki, ''Günah işleyecekleri zaman, onun büyüklüğünü düşünüp, ondan haya ederek günahtan kaçınırlar.'' buyuruldu. Abdullah bin Dinar diyor ki, Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife ona şöyle dedi, ''Bu koyunlardan birini bana sat.'' Çoban, ''Ben köleyim, bunlar benim malım değil.'' dedi. Halife efendim ne bilecek kurt kaptı dersin. Çoban o bilmese Allahü Teala biliyor ya deyince Ömer radıyallahu an ağladı. Sonra efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azat etti. Ona bu sözün seni bu dünyada azat ettiği gibi o cihanda da azat eder buyurdu. Sıddıkların, müttekilerin murakabesi Murakabe iki şekildedir. 1- Sıddıkların murakabesi olup, kalpleri Allahü Teala'nın Teâlâ'nın büyüklük ve azametine gömülmüş, heybetinde kırılmış ve ondan başkasına bakacak halleri kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Düzeltilince ve azalar kalbe uyunca, mübahlarla bile uğraşmaz. Nerede kaldı ki günahlarla uğraşsın? Azalarını korumak için tedbir ve çare aramasına gözüm kalmaz. Bu da şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabahleyin bir himmetle kalkana, Allahü Teala dünya ve ahiret işlerinde yetişir. Bazısı buna o kadar dalmış olur ki, kendisine söyleneni duymaz. Göze açık da olsa, yanına geleni görmez. Abdullah bin Zeyd'e radıyallahu anh, kendi halini düşünüp, insanlarla uğraşmayan bir kimse tanıyor musunuz? diye sordular. Abdullah bin Zeyd, bir kimse tanıyorum, şu anda gelir buyurdu. Utbetül Gulam içeri girdi. Ona, yolda kimleri gördün deyince, Ondan şu cevabı aldı. Kimseyi görmedim. Halbuki çarşıdan geliyordu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam bir kadının yanından geçiyordu. Ona çarpıp yere düştü. Ona niçin böyle yaptın dediklerinde şu cevabı verdi. Duvar zannettim. Birisi anlatıyor. Ok atan bir grup insanın yanından geçiyordum. İçlerinden biri biraz uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Bana Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak, konuşmaktan iyidir dedi. Ona yalnız oturuyorsunuz dedim. Bana hayır, Allahü Teala benimledir ve yanımda iki melek vardır dedi. Ona bunlardan kim öndedir dedim. Allahü Teala'nın affettiğidir. Yol hangi taraftandır? Bunun üzerine yüzünü güve çevirip kalktı gitti ve. Ya Rabbi, kullarının çoğu senden başkasıyla meşguldür, dedi. Şibli, Süfyan-ı yanına geldi. Kendisini murakabeye oturmuş, sessiz, hareketsiz bir halde gördü. Öyle ki, Süfyan-ı vücudunun bir kılı bile kımıldamıyordu. Şibli sordu. Bu güzel murakabeyi kimden öğrendin? Süfyan şöyle cevap verdi. Kediden öğrendim. Onu bir fare deliğinin ağzında, benim bu halimden daha hareketsiz bir şekilde avını kollarken gördüm, dedi. Ebu Abdullah-ı Hafif, Kuddise ruh diyor ki, Sur şehrinde bir genç ve bir ihtiyarın devamlı murâkabede bulunduklarını söylediler. Oraya gittim. Yüzünü kıbleye çevirmiş iki kimse gördüm. Üç defa selam verdim. Cevap vermediler. Bunun üzerine onlara, Allah için selamıma cevap verin dedim. Genç olan başını kaldırdı ve, Ey Ebu Abdullah-ı Hafif! Dünya kısadır, azdır. Bu azdan da çok azı kaldı. Bu azdan çok büyük nasip al. Ey hafif oğlu! Ne kadar boşsun ki, bize selam vermekle uğraşıyorsun deyip, Başını öne eğdi. Aç ve susuzdum. Halimi unuttum. Beni benden aldılar. Orada kalıp, öğle ve ikindi namazlarını onlarla birlikte kıldım. Sonra onlara, bana nasihat verin dedim. Dedi ki, ey hafif oğlu, biz derdehliyiz. Bizde nasihat edecek dil yoktur. Üç gün orada kaldım. Ve ne bir şey yedim, ne de uydum. Sonra kendi kendime, bana nasihat vermeleri için onlara ant vereyim dedim. Genç başını kaldırdı ve sohbetinde bulunmak istediğin kimsenin dili değil, yüzü sana Allahü Teala'yı hatırlatsın dedi. İşte siddiklerin murakabe derecesi böyle olup kendilerini tamamen Allahü Teala'ya vermişlerdir. 2. Diğeri müttekilerin ve ashabı yemin'in murakabesidir. Bunlar Allahü Teala'nın kendi yaptıklarını bildiğini bilen kimseler olup ondan haya edenlerdir. Fakat onun azamet ve celalinden akılları gitmiş, bunlara gömülmüş değillerdir. Kendilerini ve dünyadaki hallerini bilirler. Böyle olan kimse yalnızken çıplak olarak bir iş yapıp bir çocuğu görünce ondan utanıp kendi isteğiyle örtünen kimse gibidir. Önceki ise aniden padişahla karşılaşmış olup onun heybetinden kendini yere atan ve kendinden geçen gibidir. O halde bu derecede bulunan kimsenin bütün hallerini, düşüncelerini ve hareketlerini murakabe yani kontrol etmesi icap eder. Yapacağı her iş için iki görüşü olur. Birincisi, bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmeli ve bu hususta kalbine nasıl düşünceler geleceğini devamlı kontrol etmelidir. Allahü Teala'nın doğruyu vermesini gözetir. Nefsinin arzusu ise durur. Allahü Teala'dan haya eder ve kendinde niçin böyle bir istek meydana geldi diye kendini ayıplar, nefsin'e kızar bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını kendine söyler. Bütün düşüncelerin başında böyle murakabe farzdır. Çünkü hadis-i şerifte kulun isteyerek yaptığı her hareket ve hareketsizlik için önüne üç defter konur. Biri niçin yaptın, diğeri nasıl yaptın, üçüncüsü de kim için yaptın. Birinci, niçin yaptığının manası, kendisine bunu Allah için mi, nefsin istediği için mi, yoksa şeytana uymak için mi yaptın demektir. Bundan kurtulursa, nasıl asıra gelir? Yani nasıl yaptın? Çünkü her bir hakkın, bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa, cahilliği kolay görerek mi yaptın? Bundan kurtulursa, yani şartlarına uygun olarak yapmışsa, kim için, yani bunu ihlas ile yalnız Allah için yapman senden isteniyordu? Onun için yaptıysan, mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan, karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan, zaten nasipsizsin. Daha başkası için yaptıysan, Sıkıntı ve cezaya kavuşursun denir buyuruldu. Çünkü Allahü Teala Zümer suresi üçüncü ayetinde iyi bil ki halis din ancak Allah'ındır buyurdu. Yine Allahü Teala Araf suresi 194. ayetinde çünkü Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer davanızda sadık iseniz. Onları çağırın da size cevap versinler.'' buyurdu. Bunu bilenin aklı varsa, kalbini murakabe etmekten gafil olmaz. Esas olan, ilk hatıra geleni gözetmektir. Çünkü giderilmezse, istek ondan doğar. Sonra himmet ve arzu eder. Sonra bu arzu, azalardan görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir işin himmeti, maksadı meydana gelirken, Allah'tan kork buyurdu. Hatıra gelen şeylerden, hangisinin Allahü Teala'dan, hangisinin nefsin heva ve isteklerinden geldiğini anlamak, gayet zor ve üstün bir ilimdir. Bu ilme sahip olmayan kimse, daima vera sahibi olan bir alimin sohbetinde bulunup, nurlarının kendisine geçmesini sağlamalı dünyaya haris olan alimlerden kaçınmalıdır çünkü onlar şeytanın vekili olmuşlardır Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderip ey Davud kendisini dünya sevgisi sarhoş etmiş alimden bir şey isteme o seni benim sevgimden men eder onlar yol kesicilerdir kullarımın yolunu keserler buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala şüphelilerde Keskin görüşü ve şehveti Galip olduğu zaman aklı Kamil sahibi olanları sever burada Kemal derece işin hakikatini basiretle anlamak ve aklı Kemal ile şehveti men etmektir Bu ikisi bir arada bulunur aklı olmayanın, Şüphelilerle karşılaşınca, şehvetini yenmesi basiretine gelmez. Bunun için, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Günah işleyenden bir akıl gider ve bir daha dönmez.'' buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, ''İşler üç türlüdür. Açıkça doğru olanları yap, açıkça kötü olanları yapma. Şüphelileri alimlere bırak.'' İkincisi iş yaparken murakabe. İnsanın bütün işleri üç çeşidin dışında değildir. Bunlar ya taat ya günah veya mübahlardır. Taatte murakabe ihlas ve gönül huzuruyla yapmak, bunu gözetmek ve daha fazla faziletli olandan kat'ien geri durmamaktır. Günahlardan murakabe utanmak, haya etmek sevbe ve karşılığında iyilik etmektir. Mübahlarda murakabe, edepli olmak, Allahü Teala'nın nimetinde, nimeti vereni yani onu görmek ve daima onun huzurunda bulunduğunu bilmektir. Mesela otururken edepli oturmak, yatarken sağ tarafına ve yüzü kıbleye doğru yatmak. Bunun gibi yemek yerken kalbinden düşünmek lazımdır. Bu tefekkür bütün amellerden üstündür. Zira yemekte Allahü Teala'nın öyle kudreti vardır ki düşününce şekli, rengi, kokusu, tadı gibi nice acayip ve akla hayret verecek tarafları bulunur. İnsanın vücudunda bu yemek için yararlı olan parmaklar, ağız, dişler, yemek borusu Mide, ciğer, mesane gibi neler ne nimetler vardır. Vücuda yararlı olanlar hazmedilir kalır, lüzumsuz olanlar ve ağırlık yapanlar atılır. Bütün bunlar Allahü Teala'nın akıllara durgunluk veren kudretinin sanatının eserleridir. Bunları düşünmek büyük ibadettir. Bu alimler derecesidir. Bazıları da bu eserleri görünce, Allah Teala'nın azametine kavuşur. Onun celal, cemal ve kemaline dalarlar. Bu muvahitlerin ve sıddıkların derecesidir. Bazıları yemeye kızarak ve kötülleyerek bakarlar. Kendilerini meşgul ettiği için böyle bakıp keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarureti üzerine tefekkür ederler. Bu zahitlerin derecesidir. Bazısı isteyerek bakarlar ve bütün düşünceleri daha lezzetli, daha tatlı ve daha çok yemek için ne yapmak gerekirse onun peşinde koşmak olur. O zaman pişene, pişirene, meyvelere ve yiyeceklere ayıp ve kusur bulurlar. Hepsinin Allahü Teala'nın bir sanatı olduğu eseri kötülemek, sahibini de kötülemek olacağını bilmezler. Bu, gaflet sahiplerinin, habersizlerin derecesidir. Bütün mübahlarda bu derecelerle karşılaşılır. 3- Amellerden sonra yapılacak muhasebe Her gün yatarken, o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kardan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye farzlardır. Kâr da sünnet ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi, faydalı gösterir. Halbuki onlar aslında günahtır. Her mübahı bile sormalı ve ''Bunu niçin böyle yaptın?'' demelidir. Zararlı bir şey yaptıysa tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn Abdüssamet büyüklerdendi. 60 hicri senelik hayatının hesabını yaptı. 21.500 gün idi. Şöyle dedi, Ah! Her gün en az bir günah yapmışsam, 21.500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki, Yüzlerce günah işledim diyerek düştü. Eğilip baktılar ruhunu teslim etmişti. Ne yazık ki insanlar kendilerine hesaba çekmiyorlar. Bir kimse her günah işlediğinde odasına bir taş koysa kısa zamanda o oda dolardı. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler her günahı yazmak için ücret isteselerdi, Malımızın hepsini vermemiz icap ederdi. Fakat gaflet ile, çeşitli düşüncelerle birkaç Subhanallah desek, tesbihi elimize alır, sayar ve yüz kere söyledik deriz. Ama her gün boşuna nice şeyler söyleriz de, bunları saymaz, dile almayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? Bunun için Ömer radıyallahu an amelleriniz tartılmadan önce kendiniz tartınız buyurdu. Ömer radıyallahu an kamçıyla ayaklarına vurup "Bugün ne yaptın?" derdi. Ebubekir radıyallahu an vefat ederken ''Benim için Ömer'den daha sevimli kimse yoktur. En çok sevdiğim Ömer'dir.'' dedi. Sonra Hz. Ayşe'ye radıyallahu anh'a ''Nasıl söyledim?'' diye sordu. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a tekrar edince, Ebu Bekir radıyallahu anh ''Benim için Ömer'den daha izzetli ve daha aziz kimse yoktur.'' diye sözünü düzeltti. Yani bu kadarcık bir şeyin bile muhasebesini yaptı ve düzeltme yoluna gitti. İbnü Selam odun yüklenmiş taşıyordu. ''Bırak bunu köleler hamallar yapsın.'' dediklerinde, ''Nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak?'' dedi. Enes radıyallahu anh anlatır. Ömer'i gördüm. Bir duvarın arkasında durup kendi kendine, Yazıklar olsun ey nefsim sana ki sana Emirül Müminin diyorlar. Ya Allah'tan kork veya onun azabına hazırlan diyordu. Hasan Basri radıyallahu anh buyurdu ki nefsi levvame şu yemeği yedin, şu işi yaptın. Niçin yedin? Niçin yaptın deyip kendini ayıplayanın nefsidir. O halde yaptığı şeylerden dolayı Nefsi hesaba çekmek çok mühim bir iştir. 4. Nefse ceza vermektir. Nefisle hesaplaşılıp, kusurlarını görüp ceza verilmezse, cesaret bulur, şımarır. O zaman kendisiyle başa çıkılamaz. Yaptığı her şey için ona ceza verilmelidir. Şüpheli şey yemişse aç bırakmalı, yabancı kadınlara bakmışsa iyi mübahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Geçmiş büyüklerimiz böyle yaptılar. Abitlerden biri elini bir kadına sürdü. Sonra ceza olarak yanıncaya kadar elini ateşe tuttu. Beni İsrail'de bir abit bir hücredeydi. Bir kadın kendini ona takdim etti. Onun yanına gitmek için bir ayağını hücreden dışarı çıkardı. Sonra Allahü Teala'dan korkup. Tövbe etti ve geri dönmek istedi. Sonra kendi kendine, ''Hayır, olamaz. Bu ayak günah için dışarı çıkmıştı. Hücreye giremez.'' deyip ayağını içeri almadı. Sıcak ve soğuklardan o ayağı helak olup gitti. Cüneydi Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, kürebi der ki, ''Bir gece ihtilam oldum. Kust kalkarken, Nefsim tembellik etti. Baksana hava çok soğuk. Sonra hasta olursun. Sabret. Yarın hamama gidersin, dedi. Nefsime muhalefet için entari ile gusletmeye yemin ettim ve öyle yaptım. Islak entari ile yıktım. Entarim üzerimde kurudu ve ben nefsime Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur dedim. Birisi bir kıza baktı. Sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Hasan İbni Ebi Sinan güzel bir yer gördü ve bunu kim yaptı dedi. Sonra kendi kendine seni ilgilendirmeyen şeyi nasıl sorarsın? Ey nefsim yemin ederim ki bir sene oruç tutacaksın dedi. Ebu Talha bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Bu yüzden bütün bahçeyi sadaka olarak verdi. Malik bin Daygam diyor ki, Rebahül Kavsi gelip babamı sordu. Uyuyor dedim. İkindiden sonra yatılır mı? Dedi ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine diyordu ki, Ey boş boğaz, Senin ne ne lazım ki başkasının yatmasına karışırsın? ''Ahdım olsun ki bir sene başını yastığa koymayacaksın diyor. Hem ağlıyor hem de devamla Allah'tan korkmuyor musun diyordu. Temimi idari radıyallahu an bir defa uykuya dalıp yatsı namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak bir sene uyumamaya ahdetti. Talha radıyallahu an anlatıyor. Birisi soyunmuş Kızgın kumlar üzerinde dönüp duruyor ve ''Ey murdal! Sabaha kadar geceyi boş geçirdin. Senin elinden ne zaman kurtulacağım?'' diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. ''Niçin böyle yapıyorsun?'' buyurunca ''Nefsim bana hakim olmak istiyor.'' dedi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki ''Gök kapıları senin için açıldı.'' Allahü Teala meleklere seninle övünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına gidin nasibinizi ondan alın buyurdu. Hepsi gidip bize dua edin efendim dediler. Hepsine tek tek dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birden dua ile buyurdu. Bunun üzerine Ya Rabbi onların azığını takva ile ''Ve hepsini doğru yolda bulundur.'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Yârembî, onu testid eyle, yani diline daha iyi dua ihsan et.'' deyince, o sahâbi, ''Yârembî, hepsinin yerini cennete eyle.'' dedi. Mecma büyüklerdendi. Bir pencereye bakıp bir kız gördü. Bir daha yukarıya bakmamaya ahdetti. Ahnef bin Kays, gece kandili eline alır, parmağını aleve tutar ve ''Filan gün niçin şöyle yaptın, filan şeyi niçin yedin?'' derdi. Dinini kayıran büyükler böyle yapmışlar, nefsin serkeş olduğunu bilmişlerdir. Ona ceza verilmezse, zapt edilemeyeceğini ve insanı felakete götüreceğini anlayıp, onu böyle idare eylemişler, icabında ceza vermişlerdir. 5- Mücahededir. Bazıları nefisleri gevşeklik ve kabahat yapınca ceza olarak çok ibadet ederlerdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma bir namazda cemaate yetişmeseydi bir gece uyumazdı. Ömer radıyallahu anh bir cemaati kaçırdığı için 200 bin gümüş kıymetinde bir malı sadaka olarak verdi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma, bir gün hava kararıp iki yıldız görününceye kadar akşam namazını geciktirmişti. Bu kadar geciktirdiği için iki köle azade eyledi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç çok ve seve seve ibadet yapan kimsenin yanında bulunmaktır. Onun, ibadetleri zevkle yaptığını görünce, kendi de alışır. Birisi diyor ki, ''İbadet yapmak için nefsimde tembellik gördüğüm zaman, Muhammed İbni Vâsi'nin zevkle ibadetine bakıyor, bu sebeple nefsimin bir hafta içinde ibadetleri seve seve yaptığını görüyorum.'' Bilgili, akıllı ve ihlaslı böyle bir Allah adamı bulamayanlar Allah adamlarının salih insanların hayatını okumalıdır. Biz bunlardan birkaçını bildirelim. Davudu rahmetullahi aleyh, yemek yemez, ekmeği suyun içine doğrar ve içer ve bununla yemek yemek arasında 50 ayet okunacak kadar zaman vardır. ''Niçin zamanın boşa gitsin derdi. Bir kimse kendisine "Evinizin çatısının direği kırılmış." dedi. Cevaben "20 senedir buradayım. Bir kere ona bakmış değilim." dedi. Faydasız bakmayı mekruh görürlerdi. Ahmet İbn Zer'in sabahtan ikindi namazına kadar oturur bir tarafa bakmazdı. Bunun sebebini sorduklarında şu cevabı verdi: Allahü Teala gözleri, dünyadaki intizama, zerreden göklere kadar her şeydeki inceliklere ve O'nun kudret ve azametine ibretle bakmak için yarattı. İbret almadan bakana bir hata yazılır. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, Dünyada üç şey için yaşamak isterim. Uzun gecelerde namaz kılmak, uzun günlerde oruç tutmak, ve sözleri kalplere deva olan, salih kimselerin yanında oturmak için. Alkame bin Kaysa, nefsine neden bu kadar azap ediyorsun diye sorduklarında, şu cevabı verdi. Onu çok sevdiğimden, cehennemden korumak için. Sana bu kadar sıkıntı emrolunmadı dediklerinde, yanın başımı dövüp, niçin yapmadın dememek için, elimden geldiği kadar yapıyorum, cevabını verdi. Cüneyd-i Bağdâdî Kuddîs-i diyor ki, sırr sekatiden acayip kimse görmedim. 98 sene yaşadı, ölüm zamanı hariç hiç kimse onun sırtını yere koyduğunu görmedi. Ebu Muhammed Hariri bir sene Mekke'de kaldı. Bu müddet zarfında konuşmadı, yatmadı, başını kaldırmadı ve ayağını uzatmadı. Ebu Bekir Kettâni kendisine, bunu nasıl yapabildin deyince, kalbimdeki sıdk vücuduma kuvvet verdi dedi. Bir kimse der ki, Feth-i Musulî'yi gözünden kanlı yaşlar akarken gördüm. Niçin böyle ağlıyorsun dediğim zaman, şu cevabı verdi. Bir müddet günahlarıma gözyaşı döktüm. Bugün ihlas ile dökmediğim o gözyaşlarıma kan alıyorum. Kendisini rüyada görüp, Allahü Teala sana ne yaptı dediklerinde Allahü Teala o ağlamakların hürmetine beni aziz eyledi ve izzetim hakkı için söylüyorum melekler senin 40 senelik amel defterini getirdiler bir tane günah yoktu buyurdu dedi Davud'u tayye sakalını tarasan ne olur dediler şöyle cevap verdi Bunun için ''Başka işim olmaması gerekir.'' Üvey sikarni Karnî, Ruh, gecelerini taksim ederdi. ''Bu gece rükû gecesidir.'' der ve bir rükû ederdi. ''Bu gece secde gecesidir.'' der, sabaha kadar bir secdede kalırdı. Utbetül Gülâm, yemek yemez, su içmezdi. Çok mücahede ederdi. Annesi, kendine biraz acı deyince, Kendime acımayı arıyorum. Birkaç gün bir parça sıkıntı çekip, ebedi rahatlık istiyorum, dedi. Rebi anlatıyor. Üveysi görmeye gittim. Sabah namazını kılıyordu. Selam verince, tesbihleri bitirinceye kadar konuşmayayım deyip bekledim. Öğle namazına kadar, öylece durup yerinden kalkmadı. Sonra ikindiye ve hiç ara vermeden, ertesi güne kadar namaz kıldı Bir Aralık bir parça uyudu Uykudan uyanınca ya Rabbi, çok uyuyan gözden ve çok yemek yiyen karından sana sığınırım dedi Bana bu kadar yetişir dedim ve geri döndüm Ebu Bekir İbni ayaş 40 sene yatmadı Sonra gözüne siyah su geldi 20 sene hanımından sakladı bildirildiğine göre, Semmun, her gün 500 rekat namaz kılmayı adet edinmişti. Gece ve gündüz, bin defa İhlas suresini okurdu. Kerz İbni Vebra, abdallardan idi. Günde üç hatim yapardı. Kendine çok eziyet ediyorsun dediklerinde, ''Dünyanın ömrü nedir?'' dedi. ''Yedi bin senedir.'' dediler. ''Kıyamet günü ne kadardır?'' deyince, ''Elli bin senedir.'' dediler. ''Elli gün rahatlık için, yedi gün zahmeti kim çekmez dedi. Yani demek istedi ki, dünyanın ömrü kadar ömrüm olsa, kıyamet günü o dereceye kavuşmak için her şeye katlanırım. Kaldı ki, insan ömrü kısa ve ahiret hayatı ebedidir. Süfyan-ı Sevri, Rahmetullahi Aleyh diyor. Bir gece Rabia-yı Adeviye'de misafir kaldım. Namaza durup sabah kadar namaz kıldı. Ben de bir odada sabaha kadar namaz kıldım. Kendisine, sabaha kadar namaz kılmamızın şükrünü neyle yapalım? deyince, şu cevabı aldım. Yarın onun için oruç tutmak olacak, dedi. 6. Nefsi tekdir etmek, azarlamaktır. Nefis, yaratılışta iyi şeylerden kaçıcıdır. Tembellik etmek ve şehvetlerine kavuşmak istemek yaratılışında vardır allah Teala bizlere nefislerimizi bu huyundan vazgeçirmeyi, yanlış yoldan doğru yola çevirmeyi emir buyuruyor. Bunu yapmak için onu bazen okşamamız, bazen zorlamamız ve bazen söz ile bazen de iş ile idare etmemiz lazımdır. Çünkü nefis öyle yaratılmıştır ki kendine iyi gelen şeylere koşar ve buna kavuşmaktayken rastlayacağı güçlüklere sabreder. Onun en büyük perdesi gaflet ve cehalettir. Gafletten uyandırılır, saadetin nelerde olduğu gösterilirse kabul eder. Bunun için allah Teala Zariyat Suresi 55. ayetinde Sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt ve nasihat müminlere fayda verir buyuruyor. Senin nefsin de herkesin nefsi gibidir nasihat ve azarlama ona tesir eder. O halde önce kendi nefsine nasihat et ve onu azarla Hatta onu azarlamaktan hiç geri kalma. Ona de ki, Ey nefsim. Akıllı olduğunu iddia ediyorsun ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki? Ömrünü boş şeylerle geçiriyorsun. Senin halin şu katile benzer ki, polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını eğlenceyle geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Ey nefsim! Ecel askerleri seni bekliyor, seni arıyor, seni alıp götürmeyince gitmemeye söz verdiler. Cennet ve cehennem senin için yaratıldı. Ecelin bugün gelmeyeceğine malum. Bugün gelmezse, bir gün elbette gelecektir. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye, gece gelirim veya gündüz gelirim yahut erken gelirim veya geç gelirim dememiştir. Kışın veya yazın gelirim de dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zaman gelir. İşte ona hazırlanmadınsa bundan daha çok ahmaklık olur mu? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim Bütün gün günahlar içindesin. Allahü Te'ala bu halini görmüyor sanıyorsan kafirsin. Eğer günahlarını gördüğüne inanıyorsan çok cür etkar ve hayasızsın ki onun görmesine ve bilmesine ehemmiyet vermiyorsun. O halde sana yazıklar olsun ey nefsim! Ey nefsim! Hizmetçin sana itaat etmezse ona nasıl kızarsın? allah Teala'nın Teâlâ'nın kızmayacağından nasıl emin olabiliyorsun? Eğer onun azabını hafif görüyorsan, parmağını aleve tut, yahut kızgın güneş altında bir saat otur, yahut da hamam halvetinde fazlaca kal da, Zavallılığını dayanamayacağını anla. Yok eğer dünyada yaptıklarına ceza vermeyecek sanıyorsan Kur'an-ı Kerime ve 124 bin peygambere aleyhisselam ve teslimat inanmamış oluyorsun ve hepsini yalancı yapmış oluyorsun. Allahü Teala Nisa suresi 123. ayeti sonunda kim bir kötü iş yaparsa Onunla cezalanır ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı buyurdu. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim. O kerimdir, rahimdir. Beni affeder diyorsun. Öyleyse dünyada yüz binlerce kişiye niçin zahmet açlık ve hastalık çektiriyor ve tarlasını ekmeyenlere mahsulünü vermiyor. Şehvetlerine kavuşmak için her hileye başvuruyorsun da o vakit Allah niçin kerimdir, rahimdir, istediklerimi zahmetsiz bana gönderir demiyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların, az bir zahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri gerektiğini, cehennem azabından kurtulmak için, dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Çünkü zahmet çekmeyen, zahmetten kurtulamaz. Bugün bu kadarına dayanamıyorsan, yarın cehennem azabına, ahiretteki zillet ve alçaklığa, tard olmaya, kovulmaya nasıl dayanacaksın? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Para kazanmak için, çok zahmet ve aşağılıklara katlanıyor ve hastalıktan kurtulmak için, cahil bir hekimin sözüyle, bütün şehvetlerinden vazgeçiyorsun da, cehennem azabının, hastalıktan ve fakirlikten daha acı olduğunu ve ahiretin dünyadan çok uzun olduğunu bilmiyor musun? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir. İşte o zaman pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi Bugün etmekten daha kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde arpa vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu kimseye benzer ki dersine çalışmakta tembellik eder ve memleketine döneceğiz son gün hepsini öğrenirim der. Bilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi tövbe edenin nefsi uzun müddet mücahede potasında eriyip temizlenmeli, marifet, üns ve muhabbet derecelerine ulaşıp bütün geçitleri aşmalıdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? Niçin ihtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, sıkıntı çekmeden önce rahatlığın, ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmiyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim, ey nefsim. Kışın muhtaç olduğun şeylerin hepsini için yazdan hazırlayıp hiç geciktirmiyorsun. Bunları elde etmek için Allahü Teala'nın merhametine, ihsanına güvenmiyorsun. Halbuki cehennemin zemheriri kışın soğuğundan ve ateşinin sıcaklığı temmuz güneşi sıcaklığından az değildir. Bunların hazırlığında hiç kusur etmiyorsun da neden ahiret işlerinde gevşek davranıyorsun? Bunun sebebi nedir? Yoksa ahiret ve kıyamet gününe inanmıyor musun? Ve kalbindeki bu küfrü kendinden de mi saklıyorsun? Bu ise ebedi felaketine sebeptir. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, marifet nurunun himayesine sığınmayıp da öldükten sonra şehvet ateşinin canını yakmasından kurtulacağını sanan bir kimse, kalın elbisenin himayesine girmeden kışın soğuğun Allahü Teala'nın lütfuyla kendisini üşütmeyeceğini sanan kimseye benzer. Bu kimse bilemiyor ki Allahü Teala birçok faydaları sağlamak için kışı yaratmış ise de lütuf ve merhamet ederek elbise yapılacak şeyleri de yaratmıştır. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim, ey nefsim, günahlarının Allahü Teala'yı kızdırdığı için azap çekeceğini zannetme. Günahlarımın ona ne zararı var ki bana kızıyor deme bu zannettiğin gibi değildir. Seni yakacak olan cehennem azabı, senin içinden ve şehvetlerinden meydana gelmektedir. Nitekim, insanın hastalığı, hekimin sözlerini dinlemediği için kendisine kızmasından hasıl olmuyor. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Anladım ki, dünyanın nimetlerine ve lezzetlerine alışmışsın. Ve kendini onlara kaptırmışsın. Cennet ve cehenneme inanmıyorsan, bari ölümü inkar etme. Bu nimet ve lezzetlerin hepsini senden alacaklar ve sen bunların ayrılık ateşiyle yanacaksın. Bunları istediğin kadar sev, istediğin kadar onlara sıkı sarıl. Şunu hiç unutmamalısın ki ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur. O halde. Yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Bütün dünyayı sana verseler ve dünyadaki bütün insanlar sana secde etseler, az zaman sonra sen de, onlar da toprak olacaksınız. İsimleriniz unutulacak, hatırlardan silenecek. Geçmiş padişahları hatırlayan var mı? Halbuki dünyadan sana az bir şey vermişler. O da bozulmakta, değişmektedir. Bununla cenneti alman mümkün idi. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ya Allah, ya Allah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Afuv, Ya Kerim. Fağfur anni verhamni ya Erhamer Rahimin. توفني مسلما وعلني بالصالحين اللهم اوفر لي ولي ابائي و امهاتي زوجتي ولأجدادي وجداتي ولأبنائي وبناتي ولي وأحواتي ولأعمامي ولي veli ahvali ve halati veli üstazi Abdulhakim arvasi veli kâfetil müminîn vel müminât rahmetullahü teâlâ aleyhim ecmaîn niçin kılmazsın farzı sünneti değil misin Muhammed'in ümmeti aleyhisselam anmaz mısın cehennemi cenneti İman sahibi kul böyle mi olur? Kıl insaf, kıymetli ömrünü eyleme israf. Kalbini nefsin arzusundan koru, dışın gibi için dahi olsun saf.